Cenab-ı Hakk'ın bir takım has kulları var ki onlar hesap, kitap, mahşerin şiddetini görmeyecekler. Ve hatta melekler onlara soracaklar mı, acaba bunlar kimlermiş? Diyecekler ya, hesap gördünüz mü, kitap gördünüz mü? Hayır görmedik. Siz bize ne hesap soruyorsunuz? Biz Allah'a gizli ibadet ettik, Allah bizi gizli olarak cennetin al diyecekler. ki oruç ibadet işte, gizli ibadet. O da halis yani, ihlasen olanlar. Yedi azayi oruçlanlar. Bir de bir oruç var ki bunda ne? kalbine Allah sevgisinden hiç sokmuyor. Ancak Allah sevgisi. Daima Allah ile meşgul.